Spanker Ölene dek benim olsak Yeah hey Ölene dek benim olsak olsak olsak olsak Yatağa yastığıma yorga yorga yorga yorga Wow ne yarar Geceleri o beni arar Her şeyin bir nedeni var O kalp benim için atar Ya yeah. neye yarar Geceleri o beni arar Her şeyin bir nedeni var O kalp benim için atar Ama nereye kadar? Beni hep sevecek misin? Hayır mı evet misin? Geçici mi yoksa hep misin? Herkesle mi tek misin? Sana dokununca şari benim için wet misin? Keskin olan sözlerim seni sakın kesmesin Senin güzel şarkılardan en iyi bestesin Yeah. Onun içi seni beklerim. Senle anılarla dolu benim defterim. Yeah. Seni korur, seni beslerim. Ah, uh. tropikana benim esmerim. Why? Ölene dek benim. olsan molsan, molsan, molsan. Yatağa. Yatağı atar ya neye yarar geceleri o beni arar her şeyin bir nedeni var o kalp benim için atar kalbi benim için attı yanıma da yaktı aşkın için köle oldum ben o güzel bana baktı ortalığı yaktı darı sana vurur senin arkam ben de sağlam Şariteni arayınca telefona bağlan Yeşili tütüne ekle o da benim dalgam Aşkını kelepçeledim bir daha da salmam yeah, Pull up evine araba almaz Wavy baby gel benimle sallan Boynuna kolyeler taktım kardan Hayat artık geniş geldik dardan Öğlene dek benim olsan sen, ol sen, ol sen, ol sen Yatağıma yastığıma yorga, yorga, yorga, yorga. Wow. yarar, geceleri o beni arar Her şeyin bir nedeni var O kalp benim için atar yeah. Neye yarar, geceleri o beni arar Her şeyin bir nedeni var